Allahümme salli ve sellim ve barik, alâ abdike ve nebiyyike Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim. Amma ba'd. Âlimlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. O rahmandır, rahimdir. Ceza gününün, din gününün sahibidir. Rabbimize hamdolsun. Rabbimize hamd olsun ki bizleri İslam'a hidayet etti sair fırkalar arasında ehli sünnet vel cemaate intisap etmeyi nasip etti Rabbimize hamd olsun bizleri onu hamd etmek için bir araya toplamaya muvaffak etti onu hamd etmeye muvaffak etti Nebi sallallahu aleyhi ve selleme onun ailesine ve ashabına da salat ve selam olsun. Bundan sonra Hafız İbn Hacer el askalani rahimahullahın bulugul maram adlı ahkam hadislerini derlediği eserinden sıyam hadislerini, oruç hadislerini okumaya kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Geçen meclisimizde en son okuduğumuz hadis, iftarın tacil edilmesi. Yani iftarı etmede, acele etmek ile alakalıydı. Onunla alakalı bir hadis daha var. Önce geçenki hadisi hatırlayalım inşallah. Sehl ibn Sa'd radıyallahu anhunun yaptığı rivayete göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. 533 numaralı hadis sizlerdeki nüshalarda. لَا يَزَالُ bi بِخَيْرٍ ma عَجَّلُ الْفِطْرَ İnsanlar iftarda acele ettikleri sürece hayır üzerinde olmaya devam edeceklerdir. İftarda acele edildiği sürece insanlar hayır üzerinde olmaya devam edeceklerdir. Bu hadis-i şeriften güneşin battığı sabit olduktan sonra vaktin girdiği sabit olduktan sonra ki bu ya gözle görmeyle olur veya hutta itimat edilen sika birisinin haber vermesiyle olur güneşin battığı sabit olduktan sonra iftara etmek için acele etmenin müstehab olduğu ve insanların iftara etmede acele ettikleri sürece hayır üzerinde olduklarının bir göstergesi olduğunu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu hadiste böyle buyuruyor. Hadis-i şerifte insanların üzerinde olmaya devam ettikleri hayırın sebebinin sünnete olan temessüklerinden dolayı sünnete olan ittibalarından ve iktidalarından dolayı olduğunu beyan ettik. Ve dedik ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis-i şerifin bir başka lafzında Ebu Davud'un rivayet ettiği lafzında buyuruyor diyor ki: "Lian el-Yahud ve'n-Nasara يؤخرون الإفطار إلى اشتباك النجوم." Çünkü Yahudiler ve Hristiyanlar iftarı yıldızların çıkmasına kadar tehir ediyorlar. Öyleyse bu hadis-i şerifte Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in hediyine olan temessük ona olan ittiba ve iktida hayırın sebebi olduğu gibi aynı şekilde hayır üzerinde olmanın bir diğer sebebi ne, nedir? Yahudilere ve Hristiyanlara muhalefet etmek. Çünkü onlar madem ki bu işi yıldızlar çıkana kadar geciktiriyorlar, tehir ediyorlar, öyleyse onlara muhalefet edip geciktirmeden vaktinin girdiği sabit olduktan sonra iftar açmaya acele etmek inşallah buna devam eden kimsenin hayır üzerinde olduğunun bir göstergesidir. Ayrıyeten şunu da söyledik. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sanki bir mucizesi bu ümmet içerisinde de onun sünnetini değil de Hristiyanların ve Yahudilerin sünnetine onların yollarına uymaya devam eden bir topluluk var. Rafiziler iftarlarına yıldızların çıkmasına kadar geciktiriyorlar, tehir ediyorlar. Bu bize şunu gösterir. Bir, bu hadisin delaletiyle, bu hadisin lafzının mefhumuyla, rafiziler de hayır üzerinde değildirler. Çünkü insanlar iftarı yapmada acele ettikleri sürece hayırda olacaklarsa, iftarı geciktirdikleri sürece Şerde Şerdedirler, hayır üzerinde değildirler. Bununla beraber, Hafız İbn Abdülberr'in de iftarın tacil edilmesi yani erken yapılması ve sahurun da birazdan gelecek o hadisi, hadis hadis-i şerif sahurun da geciktirilmesi ile alakalı bunun ehli sünnet ve cemaat indinde ittiba edilen ittiba gelen edile gelen bir sünnet olduğu bu husustaki rivayetlerin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den mütevatir olarak geldiğini naklettiğini de aktardık. Onunla alakalı bir hadis-i şerif daha var aynı bab altında. 533 numaralı hadisin aynı aynı hadisin içerisinde Valid Tirmizi diye başlıyor. Valid Tirmizi min hadisi Ebu Hurayra'tan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem قال. Tirmizi'de gelen Ebu Hurayra radıyallahu anh'unun rivayet ettiği hadis-i şerifte de Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlar. Kâle Allahu Azze ve Celle. Allah Azze ve Celle şöyle söyledi. أَحَبُّ عِبَاد۪ي اِلَيَّ Kullarım arasından bana en sevimli olanı, bana en sevgili olanı, onların arasından benim en çok sevdiğim, أَعْجَلُهُمْ فِتْرًا iftarı etmede en aceleci olanlardır. Tirmizi'de Ebu Hureyre radıyallahu anhunun yaptığı rivayette Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyorlar. Kale Allahu azze ve celle Allah azze ve celle şöyle buyurdular. bu ibadi ileyye kullarım içerisinde bana en sevimli olanı benim onlar arasından en çok sevdiğim اَعْجَلُهُمْ fitra iftarı yapmada en aceleci olanlardır. Bu hadis-i şerifte değişik bir ifade, değişik bir lafız var. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem söze Allah azze ve celle şöyle buyurdu diyerek başlıyor. O zaman bu ne? Ayet-i kerime midir? Buna ile mehli diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin Allah subhanahu ve teala'dan aktardı. Ancak lafzı Kur'an'da bulunmayan Allah'ın sözlerine ne isim veriyoruz? Kutsi hadis. Bunlar Kur'an-ı Kerim'de yoklar. Kur'an-ı Kerim gibi tilavetleriyle ibadet de edilmiyor. Ancak sözün sahibi kim? Allah Subhanehu ve Teala. <gülüyor> Bu kutsi hadiste Rabbimiz buyuruyor. Diyor ki kullarım arasında benim en sevdiğim bana en en hoşnut olanlar iftarı yapmakta acele edenlerdir. Aslında bir önceki sehl saat hadisi iftarı acele yapmanın, iftarda tacil etmenin müstehap oluşuna ve bunun önemli, mühim bir sünnet oluşuna delalet etmekte de kafidir, kifayet eder. Ancak müellif burada bunu da zikretmiş. Yalnız ilim beyan ettiği şekilde bu hadis-i şerif sahih değil. Bu kutsi hadis Sahih değil ama umumen manası yani iftarı yapmakta acele etmek bununla değilse de bundan önceki sahih olan rivayetle zaten sabit. Ama bununla beraber ilim ehli bu hadis-i şerif zayıf da olsa onu zikrettikten sonra zayıf da olduğunu beyan ettikten sonra yine içindeki faidelere ve bazı ahkama işaret ediyorlar. Biz de işaret edelim. Burada hususi iki tane faide var. Sıyam ile, oruç ile alakalı değil. Bu bu kutsi hadis-i şerifte Allah Azze ve Celle'nin iki tane vasfından bahsediliyor. İki tane sıfattan bahsediliyor. Neler olabilir onlar? Birisi Allah Azze ve Celle'nin sevmesi. Allah Azze ve Celle'nin muhabbet etmesi. Allah kullarından bazısını sever, bazısında gadat eder, sinirlenir, kızar. Yani sevmek Rabbimiz Allah Azze ve Celle'nin bir vasfı, bir sıfatıdır. Bunu söylemeye neden gerek duyuyoruz? Çünkü İslam ümmeti içerisinde Allah Azze ve Celle'nin seveceğini, sevebileceğini, sevmek gibi bir vasfı sıfatı olduğunu kabul etmeyenler var. Diyorlar ki Allah subhanehu ve teala sevmek ona münasip bir şey değil. Hatta bazı fırkalar var İslam ümmeti içerisinde. Allah sevemez dedikleri gibi Allah sevilemez de diyorlar. Çünkü sevmek de bir vasıf bir özellik olduğu gibi sevilmek de bir başkası tarafından bir özelliktir. Onlar diyorlar ki eğer biz Allah'ı seven ve sevilen bir özelliğe sahip bir zat olarak tanımlarsak bu seven ve sevilen mahlukattan kullardan birisine onu benzetmek olur. Ancak biz ehli sünnet vel cemaat olarak Allah Subhanahu ve teala'nın bu ve bunun dışındaki diğer naslarda geldiği şekliyle sevme sıfatına sahip olduğunu, sevdiğini ikrar ediyoruz, iman ediyoruz. Bu sevmenin Rabbimiz Allah azze ve celle'nin şanına yakışır bir sevme olduğunu söylüyoruz. Ve biz mahlukatın sevmesine benzemeyen bir sevme olduğunu söylüyoruz. Başka bir sıfat daha var bu hadis-i şerif içerisinde. O nedir? Diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem allahu azze ve celle'' Allah'ın konuşması. Allah'ın kelamı. Bu da ehli bidattan birçok fırkanın Allah azze ve celle'ye layık görmedikleri için Allah'a yakıştıramadıkları için ispat ettiğimiz takdirde Allah azze ve celle'yi mahlukattan, kullardan birine benzeteriz diye endişe ettikleri için Allah'tan nefret ettikleri bir sıfat. Diyorlar ki hayır Allah konuşmaz. Allah söz söylemez. Bu manaları yaratır, ile verir, cibriyle nebi aleyhissalâtu vesselâm'a getirir. Biz diyoruz ki hayır Allah Azze ve Celle'nin konuşmak yani kelam zatî bir sıfatıdır. Yani Rabbimiz Subhanahu ve Taala ezelden konuşma sıfatı ile muttasıftır, konuşma vasfına sahiptir. Ve bu zatî olan konuşma sıfatı Rabbimiz Allah Azze ve Celle her yeni bir şey söylemeyi irade ettiği zaman, irade ettiği anda, irade ettiği gibi ve irade ettiği keyfiyetle söyler. Rabbimiz Allah Azze ve Celle bu sözünü de, diğer münasebetlerle söylediği bütün sözlerini de, ezelde kendisinde olan sıfata binaen o vakitte böyle söylemeyi irade buyurup, İrade buyurduğu gibi söyleyip irade istediği istediği keyfiyette sözünü söylemiştir. Sözünü söyler. Biz ehli sünnet vel cemaat olarak Rabbimizin konuşma sıfatını da ikrar ediyoruz, kabul ediyoruz. Bu konuşmanın harf ve ses ile olduğuna iman ediyoruz. Bu konuşmanın Rabbimiz Allahu Celle'nin kendisine yakışır bir şekilde kendisine layık, şanına, yüceliğine, büyüklüğüne münasip bir konuşma olduğunu ve mahlukatın kulların konuşmasına asla benzemediğini ve benzemeyeceğini söylüyoruz. <gülüyor> 534 numaralı hadis. Wa an Enes İbn Malik radıyallahu anhu kâle. Enes İbn Malik radıyallahu anhu'dan o şöyle dedi. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular Tesahharu sahur edin Sahur ediniz Fe inne fis sahuri bereke Muhakkak ki sahurda bereket vardır Ve an Enes ibni Malik'in radıyallahu anhu kâle Enes bin Malik radıyallahu anh'un yaptığı rivayette kâle Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular tesahharu sahur ediniz fe inne fissehûri bereke muhakkak ki sahurda bereket vardır muttefakun aleyh bu hadisin rivayetinde Bukhari ve Müslim ittifak etmişler. Enes radıyallahu anh'un yaptığı bu hadis-i şerifte Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bizlere sahur etmemizi emrediyorlar. Tesahharu bir emir fiilidir. Tesahharu yani sahur edin, sahur yapın. Arkasından Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sahur yapma emrinin illetini, hikmetini bizlere beyan ediyor. Aslında böyle bir beyana ihtiyacı yok. Bizim de böyle bir beyan duymaya ihtiyacımız yok. Şeriat maslarında Allah Azze ve Celle veyahut da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir şeyi emrettikleri zaman artık bu bizim için bir din olur. Bize kabul etmek ve itaat etmek icap eder. Bize emredilen veya yasaklanan şeyin hikmetini veya illetini Bilsek de, bilmesek de. Rabbimiz Allah Subhanahu ve teala ve Efendimiz aleyhissalatü vesselam bizlere bazen emirlerinin ve yasaklarının yanında onların gerekçelerini veyahut da onlara teşvik edici bazı şeyler de söyleyebilir. Ama bazen söylemeyi Bizler için önemli olan nedir bağlayıcı olan birinci derecede? Bu meselenin bize emredilmiş olup olmadığı veya da yasaklanmış olup olmadığı ama ondan sonra Nebi sallallahu aleyhi ve sellem burada olduğu gibi bizleri teşvik etmeye yönelik bazı hikmetleri, illetleri de zikre bilmektedir. Diyor ki Aleyhissalatu vesselam sahurda bereket var. Sahur sin harfinin fethalı yazıldığı takdirde yani bizim söylediğimiz gibi sahur aile ile söylendiği zaman yenilen sahur yemeğinin ismidir yenilen sahur yemen ismi neymiş sahur peki sahur yemeğe yeme işleminin adı nedir bu fiilin onun da sin harfinin dammeli olarak yani ötereli olarak u ile suhur denilir yani sahur dediğimiz şey yemeğe kalkma yeme yeme işlemi değil neyin ismi yediğimiz yemeğin ismi sahur yemeğine kalkma işleminin ismi ise o da suhur burada bereketin olduğu söylenen şey nedir Sahur, yemeği. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sahur edin, sahur yemeğinde o yediğiniz, sahurda yediğiniz o yemekte bereket vardır. Bu hadis-i şeriften ulemanın zikrettiği faydeleri ahkamı özetle şöyle sıralayabiliriz. Diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, tesahharu, sahur ediniz, sahur edin. Dedik ki bu bir emir kipi, emir ifadesi bildiğimiz meşhur olan, mağruf olan bir şey var. Ne diyoruz? Dinin naslarında Allah Azze ve Celle'nin ve Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellemin sözlerinde emir ne ifade eder? Vücubiyet. Yani farz olmasını, o işin farz olduğunu ifade eder. Ta ki aksine bir şey onu farz olmaktan çıkarıncaya kadar, farz olmaktan alıkoyuncaya kadar. Peki Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem burada sahur etmemizi emrediyor sahur etmek farz mıdır? Değil. Değil. farz değil. değil peki buradaki emri farzlıktan alıkoyan farzlıktan çıkartan şey nedir? Başka, başka, başka, o nedir işte o başka karine? Başka, başka, başka, başka. burada bu hadisi farz olmaktan çıkartan karine bir ümmetin sahur yemeğini yemenin farz değil de sünnet oluşuna icma etmesidir yani başka bir hadis-i bir Nebi sallallahu aleyhi ve sellem tamam. tamam sahur yapmanıza da gerek yok. Yapsanız da olur, yapmasanız da ol olmaz. Dileyen yapsın diye bir şey Söyle. söylemiyor. Yani karine her zaman böyle bir şey olması gerekmez. Burada bu emri farzlıktan sünnetliğe çıkartan karine ümmetin sahur yemeğini yemenin müstahap olduğu üzerinde icma etmesi olmasıdır. Yani icma burada ne yapıyor sünneti? Tavsi Tavsi tahsis eder. Bir ikinci şey de zikrediyor alimler. Diyorlar ki buradaki emrin vücut değil de müstahap ifade etmesi Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin visal yapmasını yapmasıyla da bellidir bilinebilir. Visal nedir? Visal orucu duydunuz mu? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem peş, peş. peş peşe. iftar etmek sizin ve sahur etmek sizin orucu birbirine bağlayarak oruçlar arasında muhasele yaparak Visal orucu tutuyordu. Yani bugün oruç tutuyor. Akşam güneş battı zaman iftar etmiyor. Gece sahur da yapmıyor. Yani bu arada hiçbir şey yemiyor. Ertesi gün fecirde yeniden oruca başlıyor. Yani ne yapmadı Nebi sallallahu aleyhi ve sellem? Bu arada sahur yapmadı. yapmadı. Demek ki o, o sahur yapmadığına göre sahur yapmak vacip değildir. Bu da ayrıca bir sarif. Diyor ki Efendimiz aleyhisselam nefis sahur السَّحُورِ بَرَاكَ Sahur yemeğinde bereket vardır. Peki bu bereketin vecih nedir? Sahur yemeğinde olduğu söylenen bereket acaba ne ile hasıl oluyor? İlim ehli şöyle açıklamışlar. Diyorlar ki bir, sahur yemeğinde bereket vardır. Neden? Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem böyle emretti. O yemeği yememizi emretti. Öyleyse onun emrine imtisal etmek zaten yeterli bir berekettir. Yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin emrine imtisal etmek, emrine uymak. İki, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bunu emretti. Bununla beraber kendisi ne yaptı? Kendisi de amel etti, tatbik etti. Yani onun emrine imtisal ile beraber başka ne var? Onun ameline de, onun fiiline de iktidar etmek, uymak var. Üçüncü bir şey daha var. Aynı iftarda olduğu gibi. İftarı tacil etmekte, acele etmekte olduğu gibi bu hususta da yine kafirlere bir muhalefet var. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar, diyorlar ki: faslum mâ baynenâ ve beyne ehli'l-kitâb eklet sahur sahûr." Kitap ehli ile bizim aramızdaki fasıla ayırt edici özellik sahur yemeğidir. Yani onlar oruçlarında sahur yeme yemiyorlar. İftarı yapmakta acele etmedikleri, iftarı geciktirdikleri gibi bir de sahur yapmıyorlar. O zaman biz ne yapmalıyız? Onlarla aramızdaki bu fasıla, bu belirgin alamet bu alameti farika ortaya çıksın diye sahur yemeği yapmalıyız. Demek ki bereketin vecihlerinden bir tanesi nedir? Kafirlere muhalefet etmek. Öyleyse insanın giyiminde kuşamında yemesinde içmesinde sair günlük adetlerinde olduğu gibi ibadetlerinin de belirli yerlerinde ehli kitaba muhalefet etmesi her halükarda inşallah hayırdır berekettir kafirlere ehli kitaptan olan ne olmayan insanın her içinde ibadetlerinde olduğu gibi günlük sair amellerinde de muhalefet etmesi hayırdır, berekettir Sahur yemeğinin hayır ve bereket olduğu gibi. Başka bir vecih sahur yemeğinde bereket olmasının. Çünkü sahur yemeği insana ertesi gün tutacağı oruca daha kuvvetli başlamasını sağlar. Oruç da Allah Azze ve Celle'ye bir ibadet olduğu için bu ibadette daha çok kuvvetlenmiş olur. Yani Rab Subhanehu ve Teala yakınlaşmak için onun rızasına ve hoşnutluğunu kazanmak için insanın kuvvetlenmesine bir vesiledir. Bu vecihten de bereket vardır. Bu çok önemli bir şey. Halbuki yapılan şey yemek yemek, haddizatında bir ibadet değil. Ama Allah Subhanahu ve teala'nın basiret verdiği, dinde fıkıh verdiği kimse ibadetlerinde olduğu kadar, ibadetlerinde olması gerektiği kadar ibadetlerine yardımcı olan ibadetlerini kolaylaştıran, ibadet olmayan işlerinde de ihtisap etmeli onlardan da ecir beklemelidir meşhur bir söz, Abdullah ibni Mesud radıyallahu anh diyor ki inni ahtesibu fi nevmeti kemâ ahtesibu fi kavmeti ben diyor gece kıyama kalktığımı ihtisap ettiğim gibi gece kıyam leyl için, teheccüd namazı için kalkıp namaz kıldığımı ihtisap ettiğim, yani ecrini Allah'tan beklediğim gibi uyumamı da ihtisap ediyorum. Yani uyumamın da uykumun da ecrini Allah'tan bekliyorum. Neyle izah edilebilir bu? Uyuma, u, uyumanın neyi Allah'tan beklenebilir ecri? Evet, ibadete daha kuvvetli olmayı kast ederek. Uyuyup gece namazına kıyama kalkmayı kast ederek. Bunun gibi Rabbimiz bizlere fıkıh nasip etsin basiret nasip etsin günlük adi basit işlerimizde bile her gün yaptığımız rutin işlerimizde bile eğer ihtisap etmeyi Rabbimizin rızasını kazanmayı niyetimizi o anda istihdar edersek hazır bulundurursak bu normal yaptığımız basit sıradan işler bizler için ibadet haline gelir hepimiz evimize giderken bakkala gidip bir şeyler alıyoruz değil mi evimize giderken bir karpuz alıp Götürüyoruz evimize. Çoluğumuz çocuğumuz yesin diye. Birçok sefer böyle basit işleri yaparken aklımıza bu işle Rabbimizin rızasını kazanmayı niyet etmek o anda niyetimizi istihdar etmek gelmiyor. Halbuki gelse bu yaptığımız basit sıradan iş bizim için ne olur? İbadet olur, sadaka olur, infak olur. Hatta Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği gibi sadakanın en hayırlısı olur. Çünkü insanın infak edeceği en hayırlı yer neresidir? kendi ailesi, eşi, çocuğudur. Böyle basit işlerde bile insan ihtisap etmeli. Allah Azze ve Celle'nin rızasını gözetmeli. Ve bu rızayı umumen değil de her bir işin başında hazır bulundurmalı, hatırına getirmeli. Rabbimiz hepimizi böyle işlerde de ibadetlerimizde olduğu gibi ihtisap etmeyi nasip eylesin. Bir, bir hadis şerif, bir fayda daha bu hadis-i şeriften ibadete güç getirmeyi, ibadete karşı takatli olmayı, kuvvetli olmayı, yardımcı olduğu gibi sahur yemeyi, ayrıyeten insanın vücuduna da bedenine de kuvvet veren kuvvetli kalmayı, ayakta kalmayı kolaylaştıran bir şeydir. Müslüman kimsenin kuvvetli olması, böyle miskin uyuşuk olmaması Allah Azze ve Celle'ye zayıf olmasından daha sevimlidir. Efendimiz buyuruyor diyor ki, kuvvetli olan mümin Allah'a zayıf olan müminden daha sevimlidir. Her ikisinde de hayır vardır. Ancak kuvvetli olan zayıf olanlar daha sevimlidir. 535 numaralı hadis-i şerif. Ve an Selman ibn-i Amirin Dabbiyyi radıyallahu Selman bin Amir, Eddabbi, radıyallahu anhudan yapılan rivayette, Anin Nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kale, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemden yaptığı rivayete göre, o şöyle buyurmuştur. İzâ iftara ahedukum, sizden biriniz iftar ettiği zaman, iftar edeceği zaman fel yuftır ala temrin hurma ile iftar etsin fe illem yecit eğer bulamaz ise yani hurmayı fel yuftır ala ma'in su ile iftar etsin fe innehu tahur zira su tahurdur yani temizdir ve temizleyicidir Rawahu al-Khamsa Bunu beşi rivayet etmişler. Ve sahihahu Ibnu Huzeymah ve Ibnu Hibban ve Hakim Ibnu Huzeymah, Ibnu Hibban ve Hakim de etmişler. Bu hadisin sahih olduğunu beyan etmişler. Bir daha okuyorum. Diyor ki Aleyhissalatu vesselam: "İza afṭara ahadukum sizden biriniz İftar edeceği zaman iftarını açacağı zaman felyuftir ala temrin iftarına hurma ile açsın, temir ile fe in yecit eğer hurma temir bulamazsa felyuftir ala maen su ile iftar etsin fe tahur zira su tahurdur yani temizdir ve temizleyicidir Revâhul Hamse. Bunu 5 rivayet etmiş. Kimdi o beşi? Kim söyleyebilir? Ahmet. Ahmet. Yani dört sünnen sahibiyle birlikte bir de Ahmet. i̇mam Ahmet Müsned'de rivayet etmiş. Ardından Ebu Davud, Tirmizi, İbni Mace ve Nesai. Dört sünnen sahibi ve i̇mam Ahmet rivayet etmişler. İbni Huzeyme İbni Hibban ve Hakim de tasrih etmişler. Sahih olduğunu söylemişler. Ancak dedik ki onların sahih olduğunu söylemelerine her zaman ne yapılmıyor? itibar edilmiyor, i̇tibar edilmiyor çünkü bu konuda biraz işi gevşek tuttukları için, biraz mütesahil, kolaycı davrandıkları için, yani sahih edilmeme gibi illetler bulunan hadisleri bile sahih etmede gevşek oldukları için. Bu hadisler zayıf. Şeyh Halal Ben de zayıf olduğunu belirtmiş, ilim ehlinden başkaları da zayıf olduğunu söylemişler ancak hadisin içi ihtiva ettiği anlam sahih ve bunun dışında başka sahih hadisler, hadislerde de sabit Enes hadisinde Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyur, ben aktarıyor Enes radıyallahu an diyor ki kâne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yuftır ala rutabat rutaplar ile iftar ediyordu Rutap nedir? Temir değil. Rutap nedir? Rutap yaş hurma. Hurmanın yaş hali. Umreye gidenleriniz, Ramazan umresi yapanlarınız görmüşlerdir. Görmemişler de şöyle tarif edelim. Biz kuru üzüm yiyoruz ya, kuru üzüm var ya bu kuru üzüm düşünün hurma. Bildiğimiz hurma, kuru olan hurma bu üzüm. O üzümün yaşı da işte rutap dediğimiz şey. Hurmalık yani kuru üzümde, kuru üzüme göre Yaş üzüm neyse temire göre, hurmaya göre rutab da o demek. Yani hurmanın yaş hali. Ancak bu hurma gibi uzun, üzüm gibi uzun zaman dışarıda durmadığı için çok fazla yaygın değil. Ancak işte dip filizle filan durup muhafaza edilebiliyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne ile iftar ediyordu? Rutab ile. Kâne yuftiru ala rutabatin kâble en yusalli Namazı kılmadan önce Rutab ile iftar ederdi. Yani ezan okundu, güneş battı, artık iftar vakti geldi. Hemen neyle, namaz ile başlamıyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Önce birkaç rutab ile iftarına ediyor. Namaz kılmadan önce. yecit. Eğer rutab bulamazsa ki rutab her zaman bulunabilen bir şey değil. Hususen o zamanda. Şimdi her zaman bulunuyor mesela Arap ülkelerinde. Çünkü dip frizlerde soğutulup muhafaza ediliyor. Ama o zaman yok. Sadece muayyen bir mevsimi var. O mevsim içerisinde belki 15 gün belki bir ay. Bu kadar kısa bir zaman bulunuyor. Ondan sonra rutab yok. Yani bir sallallahu aleyhi ve sellem her zaman rutabı bulabiliyor. Değildi. Eğer rutab bulamazsa fe temarat hurmalar ile yani kuru hurma ile temirle iftar ederdi. fe inlem yecit temeratin eğer kuru hurmada bulamazsa hase hasevatim minelme kaç yudum su ile iftarına ederdi. Bu okudum sahih bir hadis-i şerif. Yani elimizdeki zayıf olduğunu beyan ettiğimiz hadisle muvafık aynı hemen hemen. Bir farkı var. Bilinci, elimizdeki hadis-i şerifte temirle yani hurmayla başlanılması söyleniyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem eğer bulunabilirse eğer bulunursa önce neyle or orucunu açıyor? Hrutap ile orucunu açıyor. Bu hadis şerefte de yine tefakku ediyoruz. Hadis zayıftır dedik ama şimdi aramızda fıkıh yapıyoruz. Diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem İzâ eftara ahadukum fel yuftir <gülüyor> alâ temrin İftar edeceği zaman hurma ile iftar etsin. İfade ne ifadesi? Emir. Yine emir ifadesi. İftar edeceği zaman Hurma ile iftar etsin. Peki hurma ile iftar etmek farz mıdır? Değil. Değil. Ne ile? Ne bunu sarfetti etti farz olmadan? Yine icma var ortada. İcmadan önce yani bunu bunu şunu için zikrediyorum. Hep aramızda dolaşan bir söz var ya. Bu söz bu sahih doğru bir kaydı. Emir sigası vücut ifade eder. Ancak onu vücuttan sarf eden bir sahif bulunmadığı sürece. Bu doğru bir kaydı. Ama doğru kaideleri kullanmak da yine... Geçen hafta anlattık bahsettik ya liyakat sahibi ehliyet sahibi ilim ehlinin yapacağı bir şey yani bu kaideleri tatbik etmek de kimin işi onların işi yoksa bizden bizim gibi vatandaştan avamdan birileri Allah'ın kitabında veya Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinde sahih hadisleri arasında bir konu bir nas bir emir gördükleri zaman hemen bu kaideyi de biliyorlar ya hemen ne yapmamak lazım Acaba ilim ehli bu emri neye hamletmiş, bu konuyla alakalı ne söylemiş, bu meselede bir ihtilaf var mı, yoksa bu bir icma meselesi midir? Bunu bilmeden hadis sahih, emir de var Türkçesinde en azından, emir de ediyorsa o zaman bu hadiste söylenen söz vacip dememek lazım. Buna cüret etmemek lazım. Bu çokça yapılan bir mesele olduğu için hususen üzerinde duruyoruz. Nas'ta bir şey gördüğü zaman insan hemen cüret etmemesi lazım. Çünkü öyle emirleri var ki birçok, hatta ilim ehli onları vaciplikten sarf eden şeyler bile zikredemedikleri halde diyorlar ki bu vücut değil, bu vaciplik değil. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sahih bir hadis-i şerif. Ebu Davud'da geliyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bizlere bazen yalmayak gezmemizi emrederdi. Emrederdi. Ve bazen yalın ayak gezmemizi yani arada bir sokağa çıkarken ne yapmamız emrediyor ne bir sallallahu aleyhi ve sellem? Ayakkabımızı çıkarıp yalın ayak gezmemizi emrediyor. Kayda neydi? Emir ne yapıyor? Emir ne demek? Emir vücub. O zaman bazen sokakta yalın ayak gezmek vaciptir. Denilebilir mi? Hayır, denilemez. Bununla alakalı bir sarık bilmiyoruz muayyen olarak. Ama ümmet içerisinde tarih boyunca ehli sünnet alimlerinden hiç kimse Bazen yanlayak gezmek vaciptir Dememiş Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Bizleri ayakkabılarımızı giyerken Oturmayı emretti Hadis-i şerif sahih Ayakkabıları ayakta girmek haramdır Diyen ilim ehlinden kimse var mı? Yok Yani onların bir konudaki ihtilafları icmaları o, o nasıl Fehmetmeleri bizler için Hayati önem taşıyor bu meselede kendi başımıza cüret edip hadislerden veya ayetlerden ilim ehlinin o konuda söylediği sözün ne olduğunu bilmeden bu haramdır, bu farzdır, bu caizdir diye ne yapmayacağız dillerimizi? Ha Haşa Allah'ın dininde iftira eder gibi konuşmayacağız. Çünkü bahsedilen mesele ne? Bu haramdır dediğimiz zaman bu haramdır dediğimiz zaman kimin adına hüküm veriyoruz? Allah Azze ve Celle adına bir şey, bir söz söylüyoruz. Ona vekaleten İbare biraz belki tuhaf ama ona vekaleten, yani Allah'ın dininde yani Allah bunu haram etti ben onun sözünden anladım size bu şekilde aktarıyorum. İbn-i Kayyim Rahimahullah'ın bir kitabı var. İsmini duydunuz mu? Diyor ki, Alamul Muvakki'in kitabın ismi. Alamul Muvakki'in. Türkçesi ben bilmiyorum. Bu kitabın içinde sahabeden itibaren sahabenin, tabi'nin, sonra dört mezhebin sonra İmam Ahmed'in mezhebinin alimlerinden, ulemadan bahsediyor. Ama kitabın başında sahabenin alimleri, fakihleri, sonra tabiinin, sonra diğer mezebilerin. Kitabın ismi şu: Alamul Muaqeen an Rabbil Alemin. Alemlerin Rabbi adına imza etkisi olanların alemleri, onların en bilinenleri, en meşhurları. Böyle bir tercüme edilen bir kitabın ismi. Alam el Muaqeen, Muaqeen imza edenler demek. An Rabbil Alemin, alemlerin Rabbinden. Yani onun namına, onun adına, onun yetkisiyle imza yetkisine sahip olanların önde gelenleri demek. Yani ilim ehlinin vazifesi ne durum burada? Alemlerin Rabbi adına bu helal, bu haram, bu farz, bu vacip diyor. Ve ve altına bu, imzasını attı bu sözü kimin adına söylüyor? Alemlerin Rabbi olan Allah adına. O yüzden mesele çok tehlikeli bir mesele. İnsan cüret etmemesi lazım. Vacip olduğundan da emin değilsek, sünnet olduğundan da emin değilsek, yani elimizdeysek dediğimiz şu. nasıl görerek veya da daha iyi ihtimalle Nas'ın tercümesini görerek. Bir, onlar, önce bize ne lazım? Eğer bu gördüğümüz Nas ayetse tamam sıhhatiyle alakalı bir problem yok. Eğer hadisse, ise iki tane şey var önemli bizim için. Birincisi bunun sıhhati, ikincisi de delaleti. Delaleti. Onun sıhhatini de biz bilecek durumda değiliz. İlim ehlinden birisine itimad etmemiz lazım. Aynı sıhhatini nasıl senetteki ravileri görüp de bu hadis zayıf, bu, bu bak burada inkıta var, bu teddisi yapmış, bunları aklımız ermiyorsa, bunları bilmiyorsak, en az bunun kadar zor olan delâletlerle ne yapmayacağız? Kendimizden, havaımızdan söz söylemeyeceğiz. Tabii ki de alimlerin sözlerini okuduktan sonra, ulema ne anlatmış, onu söyledikten, bildikten sonra diyebilir deriz bu sünnettir, bu değildir. Çünkü nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in Şimdi birazdan gelecek bir hadis-i şerif var. Söyleyeyim örnek olsun yerine geldi. Diyor ki Ayşe Radiyallahu Han Nebi sallallahu aleyhi ve sellem oruçlu iken eşlerini öperdi. Eşleriyle sevişirdi. hadis sahih. Şöyle denilebilir mi? Oruçlunun eşini öpmesi sünnettir. Denilir mi? Hayır. Ama öperdi diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Peki bu Nas'ın delaleti neye? Bu işin sünnet olduğuna mı? Yoksa Caiz mübah olduğuna <gülüyor> Diyor ki aleyhissalatü vesselam Sizden biriniz iftar edeceği zaman Temir ile hurma ile iftar etsin Eğer bulamazsa Su ile iftar etsin Su ile iftar etmesini de etmenin de yine gerekçesini açıklıyor Çünkü diyor su Tahurdur Yani temizdir Ve de temizleyicidir İlim ehlinden Tıpla ilgili olanlar eskiden ulema şer'i ilimlerde mütehassıs olduğu gibi birçoğu tıp ile de tahassüs ediyordu. Tıp ilmiyle ile de ilgileniyordu. Biliyorsunuz İmam İbni Kayyim, Kayyim el-Cevziye Rahim Allah. Yani o zamanın tabipleri kadar, o zamanın doktorları kadar tıpla da bunlar ilgileniyorlardı, meşguldüler. Eski alimler arasından tıpla ilgilenenler de muasır tabiplerde, insanın uzun süre açlıktan sonra midesine girecek ilk şeyin birinci hadiste Enes hadisinde zikredildiği gibi rutab olmasının yani hem yaş hazmedilmesi kolay hem tatlı vücutta bir şeker kaybı oldu birçok faydası olduğunu işte mideye gözlere, akla, zekaya ve daha birçok şeye faydası olduğunu söylüyorlar eğer o bulunamazsa gün boyunca insan oruç tuttu midede ve bağırsaklarda bir kuruma Söz konusu oldu. Bunun da izaresinin tedavisinin en iyi şekilde su ile olacağını söylüyorlar. Yani bu da alimlerin şubaptan zikrettiği bir şey. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bizlerin Ahiretine yönelik bu beyanları, bu irşatları aynı zamanda bizlerin dünyalar dünyalarına da iyi gelen, dünyada da bize fayda veren, dünyada da hayır veren şeyler. ise diyorlar ki halimler bu hadis-i şeriften ve bunun yanında okuduğumuz sahih diğer enes hadisinden hareketle insanın iftarını rutab ile açması müstehaptır. Bu sıralamaya göre eğer rutab bulunmuyorsa hurma ile açması müstehaptır. Eğer rutab ve hurma da bulunmuyorsa su ile açması müstehaptır. Ve iftara açmada bu sıralamaya uymak yine müstahaptır. Tabi bu hurma, rutab bunlar bizim coğrafyamada çok fazla olan şeyler değil daha çok Araplarda olan şeyler. Bizde de işte Ramazan'da bunlar piyasaya çıkıyor. Alabiliyorsak alıyoruz. Getiren kardeşlerimiz olsa getiriyorlar. Bu rutab hurma çok önemli Nebi sallallahu aleyhi ve sellem zamanında. Geçen hafta söyledik. Ayşe validemiz diyor ki, Urve İbni Zübeyre yiyenine, Ey yiyenim, ey kız kardeşimin oğlu, bizler Nebi sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bir hilal görüyorduk, sonra bir hilal daha görüyorduk, sonra bir hilal daha görüyorduk, üç tane hilal. Yani toplam iki ay demek. Üç hilal iki ay demek. Bir hilal görüyorduk, arkasından bir hilal daha görüyorduk, arkasından bir hilal daha görüyorduk ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin evlerinde ocak pişmiyordu ocak yanmıyor soruyor bu ve diyor ki peki teyze ne yiyordunuz o zaman diyor ki Hazreti Ayşe validemiz esvedan iki siyah yiyorduk nedir iki siyah hurmayla su yani üç hilal görüyorlar İki ay boyunca evde yenilen yemek ne? Hurma. Temel gıda hurma. Yemek hurma. Hurma bu kadar önemli. O yüzden diyor ki aleyhissalatü vesselam evinde hurma olmayan ev halkı açtır. Neden? Temel gıda çünkü. Evinde hurma olmayan ev halkı açtır. Şimdi peki bizim için hurma yemek mi? Bizden hurmayla karnını doyuran var mı hiç? Biz ne yiyoruz hurmayı? Tatlı olsun diyor. Tatlı niyetine. Su, ter, su tertemiz su eğer iki siyah demek neden suya siyah diyorlardı o zaman şöyle diyenler de ben duydum e, tercümesinden okudukları için diyor ki adam elhamdülillah bak o zaman su bile siyahmış <gülüyor> <gülüyor> su bile siyahmış şimdi suyu bak berrak içiyoruz su o zaman siyah değil Hz. Ayşe validemizin su ile hurmaya iki siyah demesinin sebebi bu Arapça bir uslup buna taglip deniyor yani bir şeyi diğerine galip etmek Mesela biz anne babaya da ne diyoruz ikisinden bahsederken? Ebeveyn diyoruz. Ebeveyn. Ebeveyn aslında iki baba demek. et Eb baba Ebeveyn iki baba demek. Ama onu anneye de galip ederek iki baba diyoruz. Mesela Hz. Ebu Bekir ile Hz. Ömer'e Umarayn diyoruz. İki Ömer. Halbuki biri Ebu Bekir, biri Ömer. Güneş ile Ay'a biz öyle demiyoruz da Arapça'da bir yani. Güneş ve Ay'ın ikisine Kamarayn deniliyor mesela. Kamerani iki Ay. Halbuki birisi ay, birisi güneş. Yani böyle bir taglip, galip etme, birisinin diğerini üzerinde musallat etme böyle bir uslup Arapçada bu. Yoksa o zaman su siyah? Değil. Şey <gülüyor> Tuz yok. iftarda da yok. Normal yemeye başlarken de yok. 536 numaralı hadis an bihurayı adıyallahu anu Kale bu bihuraya radıyallahu antan o şöyle dedi bu ne sallallahu aleyhi ve sellem bu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne ettiler yasak ettiler anil visali visal yapmaktan neydi misal Orucu peş peşe birbirine ittisal etmek, birbirine bağlamak, muhasale yapmak. Visal deniyor buna. Neha <gülüyor> Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme anil visali Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem visal etmekten, orucu birbirine birleştirmekten nehyettiler. Fekale raculum minel muslimin Müslümanlardan bir adam dedi ki Fəin neka ya Rasulullahi Tuasil? Peki sen ya Rasulallah, visal yapıyorsun? Kâle, Efendimiz ona dedi ki cevabın: ve ey misli? Sizden hanginiz benim gibidir ki? Wa ey yukum, sizden hanginiz misli benim gibidir, benim benim emsalimdir Hanginiz benle emsalsiniz? İni übitü zira ben geceliyorum. Yutgımını Rabbi ve yasqini beni Rabbim yediriyor ve içiriyor. Fakınma aba an yentehu an visali. Sahabeler visali terk etmekten geri durduk durunca, nebi Nevisallallah seni visal etme yasakladı. Onlar visali ısrarla bırakmak istemiyorlar. Visali yapmakta ısrar ettik e, edince onlar visali bırakmaktan ondan imtina etmekten geri durduklarında <gülüyor> Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onlarla bir gün visal yaptı. Baktı ki onlar sözünü dinlemediler. Bir gün onlarla beraber visal yaptı. Demek öyle hadi bakalım. Bir gün visal yaptı. Sümme <gülüyor> yevmen Sonra bir gün daha visal yaptı. Yani toplam iki gün. Yani bugün iftar etmediler. Sahur yapmadılar. Ertesi gün yine iftar oldu. Yine etmediler. Yine sahur yapmadılar. Ertesi gün iftar oldu gene. Sümme rağul hilale. O günde hilali gördüler artık. Bayram geldi. Yoksa Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir üçüncü güne daha onları visal yaptıracaktı. Sümme rağul hilale sonra gördüler ve oruç bitti Fekale, dedi ki nebi sallallahu aleyhi ve sellem hilalu, eğer hilal gecikseydi ben de size visal yapmayı ziyade etmeye devam edecektim hani ben size yasakladım siz de ısrarla visal yapmaya devam ettiniz bir gün onlarla visal yaptı bir gün daha visal yaptı şimdi onlar başladılar bir kere nebi sallallahu aleyhi ve sellemle artık bırakamıyorlar da diyor ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam eğer hilal gecikseydi ben sizlere visali yapmaya devam edecektim diyor ki Rabi sonunda Nebi Sallallahu Aleyhi sellemin bu sözünü neden söylediğini şöyle açıklıyor diyor ki Kel sanki onları cezalandırır gibi onları azarlamak maksadıyla onlara bir ders vermek maksadıyla bu visalden el çekmede el çekmeyi bıraktıkları için onları cezalandırmak onlara bir ders vermek maksadıyla böyle yaptı bu hadiste müttefakun aleyh bir hadis yani diyor ki Ebu Hureyre radıyallahu an Nebi sallallahu aleyhi ve sellem visal etmeyi yasakladı, visal anlaşıldı değil mi sureti oruç tutuluyor İftar edilmiyor. İftar vakti olduğu zaman iftar edilmiyor. Yani bir şey yenmiyor. Gece ertesi gün Fecir'e kadar yine bir şey yenmiyor. Fecir'de ikinci günün orucunda başlanıyor. Bunun ismi Visal. İkide olabilir, üçte olabilir, daha fazla da olabilir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bizleri Müslümanları böyle yapmaktan yasakladı. Ama bununla beraber kendisi Visal yapıyor. Bu şekilde orucu peş peşe bir gün, iki gün, üç gün tutuyor aleyhissalatu vesselam. Sahabelerden birisi dedi ki Yasakladığı zaman Peki ya Resulallah Sen bizi yasakladın ama Sen de misal yapıyorsun Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Onlara cevaben şöyle dedi Sizden hanginiz benimle emsal olabilir ki Hanginiz benim gibidir ki Yani benimle sizin aranızda bir fark var O farktan dolayı Ben misal yapabiliyorum Ama siz yapamazsınız O farkın ne olduğunu şöyle açıklıyor Diyor ki çünkü ben geceliyorum beni Rabbim yediriyor Rabbim içiriyor bizden herhangi birimizi gece Rabbimiz yedirip içirmediği için demek ki biz onunla bu da aynı misal emsal değiliz bundan sonra sahabeler hala nebi sallallahu aleyhi ve sellem onları yasakladığı halde onları yasak etmesinin sebebini de açıkladığı halde bu yasaklamayı itibar almadıkları için itibarı almazlarken de şöyle değil Nebi sallallahu aleyhi ve selleme asi olarak değil haşa onun emrini yerine getirmekten yüz çevirerek değil ne yaparak hayra olan hırslarından dolayı bizim de buna gücümüz yeter Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bunu yasaklıyor ama bize haram olduğu için değil bize merhamet ettiği için yasaklıyor yoksa bizim de bak gücümüz buna yeter bunu göstermek için onlar da visal yapmaya devam ettiler yani bu nehiye İtibar etmediler. Haşa isyan ederek değil. Ama bununla beraber, bunun yanında onlar visal yap yapınca bu sefer bir sallallahu aleyhi ve sellem onlara gerçekten aralarında bir fark olduğunu göstermek için, onlara gerçekten onların bu visale güç yetiremeyeceklerini takatlerinin kudretlerinin buna kifayet etmeyeceğini beyan etmek için onlarla beraber bir günü visal etti. Ertesi gün bir gün daha visal etti. Daha da uzatacaktı bu işi ama ne oldu? Hilal göründü artık oruç tutulmayacağı için orucu kestiler. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem böyle yaparak onlara bir ders vermek, onları cezalandırmak istedi. Yani bakın, sizler benim gibi değilsiniz. Bu iş sizin takat edebileceğiniz bir mesele değil. Ümmetine olan rahmetinden, şefkatinden dolayı sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki hadiste hadisi şerifin faidelerini ve ahkamını anlatan alimler. Bir hadisi şerifte visal yapmak yasaklanmıştır. Açıkça diyor ki neha Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem anil visali nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde orucu peş peşe tutmayı yasak etti. Yasak ne ifade ediyor? Yasak zahrim ifade ediyor. Yani yasaklanmışsa bir şey o, o şey haram demek bir karine olmadıkça. Burada bu yasaklama müşkil bir yasaklama. O yüzden ilim alimler buradaki yasaklamanın delaletiyle alakalı ihtilaf etmişler. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem visali yasakladı. Ama bu visal haram mıdır? Yoksa buradaki yasaklama Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetini İrşada yönelik bir yasaklamasıdır. Yani haram değil midir? İlim ehli bu konuda ihtilaf etmişler. Yasaklama açık. Buradaki yasaklamanın ilim ehlinden büyük bir bölüm. Hatta cumhur haram olduğunu söylüyorlar. Bunların arasında üç mezhep de var. Şafiler de, Hanefiler de, Malikiler de diyorlar ki visal orucu haramdır. Bu, bu yasaklamanın zahirine göre. Ancak ilim ehlinden başka bir topluluk Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin Sizden biriniz visel orucu tutmasın Orucu visal etmesin La tuvasilu Fe eyyukum erade en yuvasile Fel yuvasil hatta sehar Hanginiz visel yapmak istiyorsa En fazla sahura kadar visal yapsın Önce ne diyor sizden biriniz visal yapmasın. Ama ille de visal yapmak istiyorsa ne zamana kadar yapsın? Sahura kadar visal yapsın. Yani nasıl olur? İftar vakti iftarını etmez. Sahura kadar bir şey yemez. Sahur vakti sahur eder. O onun hem iftarı hem sahuru olmuş olur. Ille de biriniz visal yapmak istiyorsa böyle yapsın buyuruyorlar. Bu hadis sahih bir hadis-i şerif. Öyleyse birinci hadisteki yasaklama mutlak bir yasaklama değil. Yani haram ifade eden bir yasaklama değil. Hem oradan anlıyoruz hem de şuradan anlıyoruz. Eğer haram olan bir yasaklama olsaydı Sahabe. sahabeyle ne yapmazdı sahabeye? İki gün peş peşe visal yaptırmazdı. Bu konuda inşallah bu, bu şekilde hadisleri cem ederek ilim ehli diyorlar ki visal yapmak sahura kadar olmak şartıyla caizdir. Sahura kadar olmak şartıyla caizdir. Sahurdan sonra visal yapmaya devam etmek ilim ehlinin sözleri arasında diyorlar ki en düşük ihtimalle mekruhtur. Haram olduğunu söyleyenler de var. Mekruh olduğunu söyleyenler de var. Mekruh olduğunu söyleyenler de şuna itimat ediyor. Çünkü sahabeden Nebi sallallahu aleyhi ve sellem zamanında ve ondan sonra visal yapmaya devam edenler var. Hatta belki bize çok abartılı gelir. Efsane gibi gelebilir. Sahabeden 15 gün peş peşe vısal yapanlar var. 15 gün yemek de yok, su da yok. Diyorlar ki demek ki onlar böyle yaptıklarına göre bu buradaki nehi tahrim demek zor. Ama en düşük ihtimalle mekruh demek. Ama sahur'a kadar vısal yapmak caiz. Peki iftar olan ne? İftar olan ne yapmak? Acilen. İftarda Acele etmek. Öteki hadisin devletini hatırlayın. İnsanlar iftarda acele ettikleri sürece hayır üzerindedirler. O zaman insanlar iftarda acele ederlerse yani visal yapmazlar da vakit geldiği zaman iftale ederlerse bu hayırdır, sünnete temessüktür ve daha faziletlidir. Ama ben adam ille dedi ki bu daha faziletli ama ben sana kadar visal yapacağım. Ne deriz ona yapman caizdir. Ama şu tabi anlaşılması zor bir şey. Yani daha çok daha çok meşakkatli olanı yapıp daha az ecil almayı insan neden hırslı olur? Bu da sebebini anlayamadığımız bir şey. Hı. Halbuki daha az meşakkat yani iftar vaktinde iftar acele etmesi sahura kadar aç kalmasından daha faziletli. Ama bununla beraber ben ille yapacağım diyorsa sahura kadar visal yapman sana caizdir deriz. De de Hocam burada bir böyle kişi kendine yani tedavi olacağını yani mesela şimdi var bazı tamam. yerlere çıkıyor. Güzel bir fayda mesela. Başlık yapmayı evet. tavsiye ediyor. Evet. Yani bir kişi iftarı tuttuktan sonra yani ben bunu 24 saate işte sahura kadar geciktireyim aynı zamanda bunu da yapmış olayım dese. Aynı zamanda bunu da yapmış olduğum dediği şey fazla bir fazilete olan bir şey değil. Evet. Onu demeyelim de şunu diyelim. En azından bunun ne olduğunu gösterir. Caiz, mübah Bağ, evet haram bir şey olmadığını gösterir. Tamam. Hocam bu niyete hem oruç tutayım hem tedavi olayım şeyimi evet, yani bir şey biraz düşünülmesi lazım üzerinde ancak sanki direkt değil gibi insan yani oruçla beraber eğer sadece sağlıklı olmayı düşünmüyorsa oruçla beraber hem böyle bir tedavi oruç vaktine denk getiriyorsa normal oruçtan birisi mesela sanki çok fazla ihlasa zarar veren bir şey gibi görünmüyor ama biraz daha üzerine temmül edilebilir evet Başka bir faide bu hadis-i şeriften. Diyorlar ki ilim ehli, asıl olan her hareketinde, her fiilinde Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin fiillerinin yaptıkları işlerinin bizler için de geçerli olmasıdır. Asıl olan budur. Yani aksine bir delil olmadıkça Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı herhangi bir iş için bu onun hususiyetlerindendir. Bu ona has bir durumdur. Ümmeti bağlayıcı bir şey değildir, denilemez. Ne zamana kadar? Ta ki bunun böyle olduğunu gösteren harici bir delil oluncaya kadar. Yani asıl olan Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir iş yaptılar. Bir amel işlediler. İbadetle alakalı, muameletle alakalı. Biz deriz ki aksine bir şey oluncaya kadar bu yapılan işin ona has, onun hususiyetlerinden bir iş olduğunu beyan edici başka bir karine olmadıkça onun yaptığı her iş bizler içinde geçerlidir. Bizler içinde din olur, diyanet olur. Ona tessi etmek, bu konuda ona ittirak etmek bizler için meşhurudur. Bunu neden söylüyoruz? Çünkü ilim ehlinden bazıları bir konuyla alakalı daha önce mesela bilinen meşhur olan bir rivayete bir hadise ters Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bir fiilini bir uygulamasını gördükleri zaman işin içinden çıkamayınca diyorlar ki o zaman onun yaptığı bu fiil bu hadise ters gibi görünen bu fiil ona hususi bir şeydir. Bizi onun sözü ilgilendirir yaptığı değil. Bu kayda doğru bir kayda değil. Asıl olan Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin yaptıkları bizler için itibar edilir. Bizler ona aynen tessi ederiz. Harici bir karini, harici bir şey o yapılan işin Nebi sallallahu aleyhi ve selleme has olduğunu ifade edene kadar. Peki bu fayde bu hadisten ne şekilde çıkar? Şu şekilde çıkar. Sahabeler ne yapıyorlar? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onlara visal etmelerini emretmedi. Böyle bir şey söylemedi. Hatta bilakis nehyetti. Bununla beraber onlar visal ettiler. Neye itimaden? Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin böyle yapıyor olmasına itimaden. Yani sahabe indinde bilinen uygulama şöyleydi. Bir şeyi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yapıyorsa o bizim de dindir. Biz o konuda onu tesisi ederiz. Şöyle bir şey sormaya gerek var mı? Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem sen bunu yapıyorsun ama bu sana kas bir şey mi yoksa hepimizi de ilgilendiren bir şey mi? böyle bir şeyi sormuyorlar. Demek ki o zaman nedir? Asıl olan böyle bir şeyin sorulmasının gerek olmadığı, böyle bir şeyin araştırılmasının gerek olmadığı. Onun yaptığı her şey bizler için bağlayıcıdır. Aksine bir şey, o yapılan işin ona hususi olduğunu ifade edene kadar. Yine başka bir faide bu hadis-i şeriften. Sahabelerin hayra olan hırsları yani düşünün bir tasavvur edin. Daha meşakkatli bir şey var. İnsanın e gerçekten aramızda tecrübe eden oldu mu daha önceden? Biz normal orucu bile değil mi? Akşam iftara kadar zor bela, güç bela, ittire kalktıra zaten yetiştiriyoruz. Bir de iftar vakti iftar etmediğimizi, sahura kadar da bir şey yemediğimizi, ertesi gün iftara kadar bir şey yemediğimizi düşünün. Yani çok meşakkatli bir iş. Bir de sahabenin yaşadığı coğrafyayı, atmosferi, çevreyi bir düşünün. Böyle bir klima yok, böyle bir ev bile yok sıcaktan belki insanları koruyacak. Soğuk bir su serinleyecek bir şey yok. Sıcağın içerisinde çölde bir gün, iki gün, üç gün peş peşe visal ediyorlar. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onlara şefkatinden, rahmetinden, onların bu işe takat edemeyeceğini bildiği için, zayıf düşmelerini istemediği için, onları böyle yapmaktan ediyor? Ama onlar yine ısrarla Nebi sallallahu aleyhi ve sellem nehyettiği halle, yasakladığı halde ve yakinen biliyoruz ki hiçbirisinin onun bu yasaklamasına isyan etme gibi bir muradı yok niyetlerine evet o bizi yasakladı ama onun bu yasaklamadan kastı bize olan merhameti yoksa biz de Allah'ın izniyle bu işe güç yetirebiliriz madem Nebi aleyhisselam bunu yapıyor demek ki bu hayırlı bir iş o yasaklamış bile olsa biz bunu yapmaya devam edeceğiz diye Sahabeler bu şekilde hayra hırslıydılar. Başka bir faydalı hadis şeriften ilimehnizikler diyor burada sahabeyi tenzih ederek insanın dinde aşırılığa gitmesinin, dinde gulub etmesinin, teannut etmesinin, teammuk etmesinin, tenattu etmesinin yasaklanması, bunun hoş bir şey, cahil bir şey olmadı. Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem bu hadisin. Başka bir lafsında diyor ki: "Lev bi'ş-şehru la vasaltu Eğer şehir uzasaydı, yani ay devam etseydi onlara öyle bir visal yapardım ki, yani bu visali ben de öyle bir uzatırdım ki, "Yeda'ul mutaammikunu taammukahum." Bu derinleşmeye çalışanların o derinleşmelerini bıraktırırdım onlara. Yani evet, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem böyle yapıyor ve onun böyle yapmakta bir gerekçesi bir özürü hatta bir kendisine böyle yapmayı kolaylaştıran bir şey var onun da ne olduğunu söyleyeceğiz şimdi ama bununla beraber yasakladığı halde tevil ederek bile olsa sahabenin onun yasaklamasına itimat etmeden kendilerini bu şekilde zorlu bir işin içine sokmasını derinleşme olarak ifade ediyor ve diyor ki eğer ay uzasaydı onlara öyle bir visal yapardım ki bu visali öyle bozatırdım ki artık bu derinleşmek isteyenlerin bu derinleşme arzuları kalmazdı. Bir ifade var hadis-i şerifte. Efendimiz aleyhissalatü vesselam diyorlar ki ben geceliyorum Rabbim beni doyuruyor Rabbim beni yediriyor ve içiriyor. Acaba Rabbimiz Nebi sallallahu aleyhi ve sellemi ne şekilde yedirip içiriyordu? Bu hadisi zahirine göre Geceleyin Nebi sallallahu aleyhi ve selleme Allah tarafından verilen bazı şeyleri yediğini içtiğini mi anlamalıyız? Zahiri böyle. Yoksa buradan başka bir manama çıkmalı. Neden? Yok bu nasıl sorulmayacak mevzu değil. Şunu kat'i olarak biliyoruz. Bu Buradaki Rabbim beni yediriyor, içiriyor zahiri üzerinde değil. Neden? Çünkü zahiri üzerinde olsa ortada bir visel olmaz eğer geceleyin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şey. gizli gizli evinin bir kese yiyorsa bu ne, de, ne olmaz bu visal? Olmaz. olmaz. Peki Rabbim beni yediriyor, içiriyor ne demek? Olmaz. Diyor diyor ki ilim ehli bunu izah ederken. Bizim tabi cümlelerimiz onu ifade etmeyi belki yetmez. Kafi olmaz. Ama diyor ki diyorlar ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin Rabbi ile olan ünsiyetinin alakasının İlişkisinin kuvveti o kadar büyüktü ki bu muhabbetten dolayı bu ünsiyetten dolayı Rabbini anmaktan onu hamd etmekten onu zikretmekten onun ismini tesbih etmekten ona sena edip ona övgüler düzmekten yemeğe içmeye ihtiyacı kalmıyordu biz bunun benzerini belki kendi dünya işlerine dünya, dünyada aramızda çok sevdiğimiz birine karşı belki hissedebilir. İnsan çok sevdiği bir şey olduğu zaman değil mi? ne yapar bazen? Yemeği içmeyi bile unutur. Çocuklar bile sokakta, sokak, sokakta çok oynarlar akşama kadar. Yemeği içmeyi bile ne yaparlar? Unuturlar. Onları yediren içiren şey nedir o aslında? Yani o oyun onlar için o kadar lezzetli o kadar tatlı o kadar doyurucu bir şeydir ki yemek içmek akıllarına gelmez. İşte Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de Rabbi Allah Subhanahu ve Teala ile arasında öyle bir iyi ilişki, öyle bir muhabbet, öyle bir ünsiyet var ki onu hamd ederek, onu tesbih ederek, onun ismini yücelterek, ona övgüler, ona sena ederek yeme içmeden artık bu aklına gelmiyor ve bu ve bu surette diyor ki Rabbim beni gece yediriyor, içiriyor. İlim ehlinin bu ifadeyi, bu ibareyi tefsir etme şekilleri böyle. 537. hadis Ve anhu kale. Yine ondan aktarıldığına göre o öyle söyledi. Kim ola ki bu yine ondan dediği? E nereden bildik? Bir önceki hadisi rivayetle ne olduğu için bu atıf en yakındaki kimse ona döner. En yakındaki hadisi de Ebu Hureyre rivayet ettiği için bu da ona döner. Anhu, yine Ebu Hureyre'den yapılan rivayete göre kale. o şöyle dedi. Kâle Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Men lem yeda' Kim terk etmezse Kavle zuri, Kötü sözü, zûr olan sözü Vel amele bihi Ve kötü ameli ve cehle Ve cehaleti Faleyselillahi hajetul. Allah azza ve jel bir ihtiyacı yok. Fi en yedaa taamehum ve sharabhum. O adamın yemesini, içmesini, terk etmesine Allah'ın bir ihtiyacı yoktur. Rawa'hu al Bukhari ve Abu Dawood ve l-füzluhu. Bu hadisi Bukhari rivayet, Bukhari ve Ebu Davud rivayet ettiler. Lafızda ona ait diyor. Burada ona ait kime ait olabilir? Buhari ve Ebu Davud rivayet etti. Lafızda ona ait. Dedik ki en, yakın. en yakına döner. En yakın burada önce Ebu Buhari zikretti. Sonra Ebu Davud sonra ona ait dedi en yakınına. Ancak bu lafız alimler diyorlar ki burada Allahu Alem ya İbni Hacer vehmetti veyahut da İbn Hacer'in elindeki nüshalar da biraz daha değişti. Çünkü bizim elimizdeki nüshalarda, bugünkü nüshalarda bu lafız bu Davut'un lafızı değil. Bilakis bu, bu lafız Buhar'nin aynı hadisi rivayet ettiği başka bir yerde ki Buhar'ın lafızı. Diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem <gülüyor> Men lem yeda' kavle zûri vel ameli bihi vel cehle Kim kötü sözü ve kötü ameli ve cehaleti bırakmazsa terk etmezse fe leyse lillahi hacetun fiyen yeda'a ta'amehu ve şerabeh onun yemesini, içmesini, bırakmasını Allah'ın bir ihtiyacı yoktur. Bu hadis-i şeriften çıkan failelerin başında şu var. İlim ehli diyorlar ki oruç, hususen Ramazan orucu bir ay boyunca insanın Rabbi Allah azze ve celle için yemesini, içmesini terk etmesi onun sadece yemesini, içmesini ve şehvetini terk etmesinden ibaret değildir. Bu arada terk edeceği belki normal zamanlarda alışkanlık haline gelmiş başka kötü huyları, kötü alışkanlıkları, kötü amelleri de vardır. Bu oruç esnasında onları da terk ederek nefsini terbiye eder, nefsini tezkiye eder. Yani bu ay, bu ay onun için bir terbiye ayı, bir terbiye medresesi, terbiye okulu haline gelir. Bu sayılan şeyler, bu üç tane şey demek ki o kadar mühim ki oruçlu kimse için yemeği, içmeyi ve şehvetini terk etmesi kadar olmasa da çünkü onlar direkt orucun şartıyla ve ile alakalı, bunlar o kadar olmasa da o kadar önemli şeyler ki Allah Azze ve Celle bunları terk etmeyen kimsenin boşu boşuna yemesine, içmesine, terk etmesine gerek yok demeye getiriyor sözü bu terk edeceği 3 tane şey şunlar kim kavlez zuhur zor olan sözü terk etmezse kötü söz diye söyledik kısaca ama tam olarak kötü söz değil kavlez zor zor şu demek haktan meyleden haktan inhiraf etmiş her türlü söz ne olabilir bu yalan olabilir, gıybet olabilir nemime olabilir kötü söz söylemek, değil sef etmek şetim, küfür etmek Bunların hepsi kavluzurun kapsamına girer. En özel anlamıyla kavluzur yalancı şahadette bulunmak demek. Bir konuyla alakalı gerçek malumatı gerçek şahitliği olmadığı halde veyahut da şahitliği olduğu halde bir konuya onunla alakalı aksine şahitlikte bulunmak. Yani yalancı şahitlik yapmak demek en özel anlamı. Ama geniş anlamıyla buradaki kastine insanın dil ile söylediği haktan uzaklaşmış her türlü söz. Yalan söylemesi, gıybet etmesi, işte sövmesi kötü sözler kullanması bunların hepsi kavluzur demek. Kim kavluzuru terk etmezse. Ve le amelu bihi yani zür olan ameli. Buna demek yine haktan inhiraf eden her türlü amel insanın yap, yap yaptığı yapacağı haktan uzaklaşmış. Haktan meyleden, haktan inhiraf eden her türlü amel vel cehle ve cehaleti insan kötü sözü, kötü ameli ve cehaleti terk etmezse cehalet ne demektir burada? cehalet de şu demek cehalet iki tane anlam var dinde. Bir ilim eksikliği, ilim yokluğu bir de hilim eksikliği hilim yokluğu ilim eksikliği yokluğu bilmemek demek hilim eksikliği yani olgunluk eksikliği de demek insanın rüştten uzak olması, yani sefih olması. Buradaki cehalet bu demek. İnsanın ilimden uzak olması değil, insanın hilimden yani olgunluktan, aklı başında olmaktan, rüştten uzak olması, yani sefihlik içinde olması demek. Cehaletle insan nasıl amelde? Yani insanlarla dövüşerek, kavga ederek, onlara söverek, işte vurarak, normal, sefih olan insanların, aklı başında olmayan reşit, raşit olmayan ayak takımı diye tabir edilen serseri diye tabir edilen insanların yaptığı hareketler bu cehalet dinde bu anlama geliyor burada bu önemli bir şey başka bir yerde daha bu anlama geliyor Allah Azze ve Celle buyuruyor ki kim cehaletle bir günah işler sonra da erkenden bu işten tövbe ederse Allah Azze ve Celle'yi bağışlayıcı olarak bulur Allah onu affeder mağfiret eder kimi affedermiş Allah? cehaletle günah işlerse. Bazıları diyorlar ki yani demek ki insan günahı bile bile onun günah olduğunu bilerek işliyorsa bu affetmenin kapsamına girmez. Çünkü Allah diyor ki kim cehaletle bir günah işleyip de sonra tövbe ederse Allah onu affeder. O zaman adı insan cehaletle değil de bilerek işliyorsa günahı tövbenin kapsamına girmez. Doğru mu bu? Neden çünkü oradaki cehaletten kasıt ne Bilgi eksikliği değil İlim eksikliği değil İnsanın sefihçe hareket edilmesi İlim ehli bunu tepsine diyorlar ki Yani zaten Allah'a isyan eden Günaha giren herkes bu işi yaparken Reşit olarak yapmıyor Zaten cehaletle yapıyor bunu Ama onu bildiği için değil Yani buradaki cehaletten kasıt bilmeyle alakalı cehalet değil O anda rüştünü kaybettiği için olgunluğunu kaybettiği için sefihliğe meyleterek bunu yapıyor. Yani günah işleyen herkes günaha cehaletle işler. Onun günah olduğunu bilse de bilmese de. Bir başka faydı diyorlar ki ya ehli bu sayılan üç şey arkasından bu kadar da şiddetli bir şekilde bunları terk etmeyenin yemesini içmesini terk etmesini Allah'ın ihtiyacı yoktur denildiği halde bir kimse oruçluyken kötü sözü terk etmese, kötü amelleri terk etmese, cehareti terk etmese, buna senin orucun bozuldu. Orucun batıl oldu. Kaza etmen gerekir denilir mi? Denilmez. Çünkü orucu bozan şeyler değil bunlar. Bozza bosa orucun ecrini bozan, ecrini ifsad eden, orucun ecrini iptal eden şeylerdir. Yani insan oruç tutsa Tecirden güneşin batışına kadar orucu bozan şeylerden imtina etse, imsak etse ama bununla beraber kötü sözü de, kötü ameli de cehaleti sefili terk etmese bu kimseye ecrin ifsat oldu der miyiz? Ecrin ifsat oldu deriz. Ecrin azaldı, gitti veya tamamen ortadan kayboldu deriz. Ancak orucun ifsat oldu der miyiz? Demeyiz. Çünkü oruç şartları yerine geldiği için icza etmiş adamın üzerinden yükümlülük kalkmış olur bu önemli bir şey usulü fıkıhta bu çok önemli bir şey çünkü bazı naslarda şöyle şeyler görüyoruz diyor ki nebi sallallahu aleyhi ve sellem kim şöyle şöyle yaparsa o kimsenin mesela 40 gün namazı kabul olmaz duyduk mu böyle hadisler? duyduk yani o kimsenin 40 gün kabul, namazı kabul olmazsa bu adam bu 40 günlük namazı sonradan kazanma etmesi gerekir Yoksa madem kabul olmayacak bunları kılmasına gerek yok mudur deriz. Yoksa burada yaptığımız açıklamayı mı yaparız? Deriz ki bu kimsenin 40 gün namazı kabul olmaz. Yani bu namazlardan elde edeceği ecirden mahrum olur. Bu ecir Allah'a yükselmez. Ama bununla beraber onun üzerindeki namaz borcunu yapmış olur. Kalkmış olur. Yani bu kıldığı namazlar Ecri Allah'a ulaşmasa bile ona icza eder. Üzerinden yükümlülüğü kaldırır. Buradaki mesele de aynı öyle. Oruç icza eder yani oruç sahih olarak geçerlidir. Ancak bir kimse bu kötü işlerden imtina edip etmemesine göre o oruçtan alacağı ecir o tuttuğu oruçtan Allah'ın katına yükselecek olan salih amelin derecesi düşer azalır veya da tamamen ortadan kaybolur. Bir faidi daha bu hadis-i şeriften diyorlar ki alimler bu sözler İnsanın kötü söz söylemesi, kötü amel yapması, cahillik, sefihlik yapması sadece oruçlu kimseye mi haram? Oruçlu olmayan kimseye de haram. Peki burada bunun taksis edilmesinin sebebi nedir, vecihi nedir? Sebebi şudur. Bazı salih ameller, bazı yerlerde, bazı zamanlarda, bazı durumlarda ve bazı hal ve keyfiyetlerde tefadül ettiği gibi yani fazilet kazandığı derecesi daha fazla arttığı gibi aynı şekilde bazı günahlarda yine bazı mekanlarda bazı zamanlarda ve bazı hal ve durumlarda ne yapar? günahı da onların artar. Bir kimsenin mesela Mescid-i Haram'da, Kabe'de, Mekke'de kıldığı namaz, diğer yerlerde kıldığı namazın yüz bin katselabıdır. Yani orada ne var? Ziyade bir ecir var. Yani o mekan Bazı salih amellerin Ecrinin daha ziyade olduğu bir yer Ama bununla beraber yine o mekan Günahların da Diğer yerlere göre Daha fazla olduğu bir yer Aynı bunun gibi Oruç da böyle Bu yapılan ameller normal zamanda da haram olduğu halde Normal bir Müslüman da Bunlardan kaçınması kendine farz olduğu halde Oruçlu olan bir kimseye Bunları yapmak Daha fazla haram daha fazla günah çünkü içinde bulunduğu ibadetin hürmetinden dolayı. Diğer birçok yerde biz bunu bu şekilde görüyoruz. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bahsediyor diyor ki bir hadis-i şerifinde üç kişi vardır ki Allah onların kıyamet günü yüzlerine bakmaz. Allah onlarla konuşmaz ve onları temizle çıkartmaz. Onlardan birini sayarken diyor ki yaşlı zinakar. Yaşlı zinakar. Normal herhangi bir zinakar değil. Peki bu zina etmek bizde zina etmek deyince bir şey anlıyoruz zinanın had cezası da aynı ama yaşlı olan yaşlı zinakarın genç zinakardan farkı nedir ki Burada bunun günahının bu kadar büyük olduğu söylenmiş yani yaşlı bir adam öyle bir durumda ki normal genç insana göre onun hiçbir müberri yok yani hafifletici bir nedeni yok zaten şehvetinin azaldığı bir zamanda belki de hiç kalmadığı bir zamanda bir de bu adam zina edecek duruma gelmiş bu kadar cüret etmişse artık bu çok büyük bir mücrimdir bu adam. Ki o yüzden üzerine böyle bir günah verilmiş. Yani normal zamanda zinanın günahı ortalama aynı olduğu halde hafifletici neden olmayınca daha fazla. Yani kişiden kişiye halden hale bu iş değişebilir. Başka bir hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a en büyük külü hangisidir diye sorulduğu zaman diyor ki Komşunun hanımıyla zina etme. Bakın bu da zina Öbürü kişiye göre artan bir durumuydu. Bu da neye göre? Duruma göre. Duruma göre. İnsanın zina etmesi çok büyük bir günah. Bir had cezası var üzerinde. Kebair'den. yerden. Ama bir de düşünün. Komşusunun hanımıyla zina etmesi. Burada ne var? Hem zina var. İkinci büyük bir şey var. Hem komşunun hukukuna bir adli var, hadde aşmak var. Hem onun yatağını, onun ife, nesebini kirletmek var. Yani bunun günahı çok daha fazla. Bir de şöyle düşünün. Hadiste geçmiyor ama şöyle diyelim. Komşusu, yani cihada gitmiş komşusunun eşiyle zinat etmek ne olur peki? Bunda neden söylüyorum? Yani sevaplar, ecirler halden hale attığı gibi günahlar da halden hale artar. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyorlar ki en hayırlı sadaka hangisidir? Ne diyor? En tasaddaka ve sahihun, şehihun tahşel fakra en hayırlı sadaka senin sağlıklı iken ve cimri iken dikkat edin cimri iken fakirlikten korktuğun ve zenginliği sevdiğin zaman verdiğin sadakadır şimdi düşünün tabiyaten Allah'ın onu yarattığı cibilliyetle cömert olan bir kimsenin çıkartıp vermesiyle cimri olan verirken canı yanan bir adamın vermesi bir olur mu hangisi daha faziletli Cimrinin, cimrinin verdiği daha faziletli yani demek ki salih amellerde yapılan ibadetlerde masiyetlerde mekanlara göre zamanlara göre bazen insan içinde bulunduğu hale göre bazen içinde bulunduğu konuma pozisyona göre tefadül ederler artış ziyade gösterirler burada tevakkıf edelim inşallah Önümüzdeki destek aldığımız yerden devam edelim. Ezan okundu, biraz uzattık. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme onun ailesine, ashabına salat ve selam olsun. Allah azze ve celle bizlere faydalı ilim öğrenmemizi nasip eylesin. Öğrendiğimiz şeyleri bize faydalanmayı nasip eylesin. Rabbimiz Allah azze ve celle bu meclislere toplanırken bu çok önemli arkadaşlar. Madem namaza çıkmıyoruz. Bu çok önemli bir şey. Malum sıcak yaz ayındayız. Hepimizin üzerinde bir rehavet var. Akşama kadar çalışıyorsunuz. İşlerinizden çıkıp buraya geliyorsunuz. İnşallah demin söylediğim gibi bu işi ihtisab edin. Buraya gelirken attığınız adımları ihtisab edin. Harcadığınız benzini ihtisab edin. Yani ne demek ihtisab edin? İhtisab edin. Ecrini Allah'tan umun. Bu yapılan işin Allah yolunda bir iş olduğunu inşallah düşünün. Allah hepimize yaptığımız işin, bakın bu mecliste toplandık. Onun bize gönderdiği elçinin, Resulün sözlerini okuyoruz. Ne yapıyoruz başka? Onun mirasını aramızda taksim ediyoruz. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin mirasını paylaşıyoruz. Bu meclis, Nebi sallallahu ahir zaman peygamberinin mirasının paylaştırıldığı bir meclis. İnşallah. İnsan ne yapmalı? Bunun farkında olmalı. Sonra bu meclisle başlarken, bu meclis biterken, bu meclisin içerisinde Rabbimizin ismini anıyoruz ona sena ediyoruz onu yüceltiyoruz onun bize gönderdiği elçiye salat ve selam ediyoruz bunlar bizler için hep kurubet, hep birer salih amel hep Rabbimizin katına yükselecek ve bizim amel defterimizde terazide bize ağırlık olacak şeyler bunların inşallah farkında olalım bir hadis-i şerif geçen e, karşıdaki arkadaşlarla derste söyledim bir iki defa sizlere de söyleyeyim, hafta kendim çünkü tekrar tekrar okudum, tekrar tekrar gördüm böyle ben tekrar tekrar şevklendirdi diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen bir hadis-i şerif, sahih-i müslimde Efendimiz aleyhissalatu vesselam bir gün sahabesinin yanına çıkıyorlar, sahabeleri toplanmış diyor ki onlara mâ eclesekum sizi böyle burada otutturan şey nedir, niye oturdunuz burada? Onlar da diyorlar ki Celesne nehmedullâhe ve nezikruhu Diyorlar ki biz oturduk Rabbimizi hamd etmek için onu zikretmek için onun bize bahşettiği İslam nimetine ve diğer nimetlere hamd etmek için. Bunun için bir araya geldik toplandık. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah mâ ejlesekum da Diyor ki Allah için söyleyin. Sizi bundan başka bir şey oturtmadı mı? Oturtma, oturmama sebep olan şey bu mudur? Diyorlar ki vallahi meclesna illa Diyorlar ki ya Resulullah vallahi Allah'a yemin olsun. Bundan başka bir sebeple bir araya gelmiş değiliz. Diyor ki Aleyhissalatu vesselam ama inni lam astahlifkum tuhmeten lekum. Size yemin ettirdim mi? Aklınıza yanlış bir şey gelmesin. Sizi töhmet ettiğim için. Hani yalan söylüyorsunuz, yalan söylüyorsunuzdur diye yemin ettirmedim. Diyor ki, Wallakinnahu etani Cibril. Ancak bana Cibril geldi. Dedi ki, Fa akbarani inna Allahu yubahi Allah meleklere karşı sizinle övünüyor. Yani Cibril geldi, bunu söyledi. Allah bu toplulukla meleklere karşı övünüyor. Ben de merak ettim, nedir acaba? alemlerinin Rabbi'nin, bizleri yoktan var eden Rabbi'mizin o toplulukla övünmesini sebebi. Bir araya gelmişler Allah'a hamd etmek için, onu zikretmek için, ismini almak için. Elhamdülillah bu mecliste bunların hepsi icra ediliyor. Rabbim bizlere ihlal nasib eylesin. Bunun yanında başka ne? İlim de talep ediliyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin mirası taksim ediliyor. İnşallah bu hayırdan Rabbim hiçbirimizi mahrum etmesin. Ve aleyhi ve sellim ve barik ala abdike ve nebiyike Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve sellim.